Nebe suresi, Necm 366 Hangi şeyden kendilerinin hakkında ayrı ayrı inanca sahip oldukları büyük, önemli o haberden mi soruşuyorlar? Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil, onlar yakında bilecekler. Yine kesinlikle onların düşündüğü gibi değil, onlar yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer direk yapmadık mı? Ve biz sizi çift çift oluşturduk. Ve biz sizin uykunuzu bir dinlenme yaptık. Ve biz geceyi bir elbise yaptık. Ve biz gündüzü bir geçim zamanı yaptık. Ve sizin üstünüze yedi sağlamı bina ettik. Ve ışık saçan bir kandil yaptık. Necm 367 Ve biz sıkıştırılmış bulutlardan kendisiyle taneler, otlar, sarmaş dolaş bağlar ve bahçeler çıkaralım diye şarıl şarıl bir su indirdik. Kuşkusuz ayırma günü kararlaştırılmış bir buluşma vakti olmuştur. O gün sura üflenir, siz de hemen bölükler halinde gelirsiniz.'' Gökyüzü de açılıp kapı kapı olu vermiştir. da yürütülüp serap olu vermiştir. Kuşkusuz cehennem, azgınlar için son barılacak yer olarak gözetleme pusu yeri olmuştur. Orada darlık kıtlık içinde kalacaklardır. Orada bir serinlik ve içecek bir şey tatmazlar. Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak bir kaynar su ve irin tadarlar. Şüphesiz onlar hesabı ummazlardı. Ve ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi yalanladıkça yalanladılar. Oysa biz her şeyi yazarak saydık döktük. Haydi tadın. bundan böyle size azaptan başka bir şey arttırmayacağız. Kesinlikle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için... Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmandan yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar, kurtuluş mekanları, sulak bağlar, bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar, çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar orada boş bir söz ve yalan duymazlar. Onlar onun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler. Necm 368 İndirilmiş ayetler ve vahiy tanık olarak saf saf dikildikleri gün, Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. Ve o izin verilen doğruyu söyler. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir sığınak edinir. Şüphesiz biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi iki gücünün mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakar. Yaptıklarıyla yüz yüze gelir. Ve kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişi... ''Ah ne olaydı ben bir toprak olsaydım.'' der.